Merhabalar Açık Radyo dinleyicileri Sanat Hayat programına hoş geldiniz. Yeni yayın döneminin üçüncü haftasında yani üçüncü programdayız. Ben Aslı Kırbaş. Programın geçmiş kayıtlarına ve konuklarımızla ilgili haberlere ulaşmak için programın biloğunu ziyaret edebilirsiniz. sanathayat.wordpress.com Bugün konumuz Işıl Eri Kavuk. Hoş geldin Işıl. Merhaba. Işıl aslında çok yakın bir süre sonra İngiltere'ye gidecek. O gitmeden yakaladık ve şu anda rampa İstanbul'da devam etmekte olan sergisiyle ilgili konuşacağız bugün. Sergiye geçmeden önce Işıl'ı tanımayanlar ya da aslında hani böyle sitesini de ziyaret etmemiş olanlar için bir kısaca tanıtmak isterim Işıl'ı. Ve ee, Işıl e, Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatı bölümünü bitirdikten sonra Chicago'da e, bir master yapıyor. E, The School of Art Institute'de görsel sanatlar masterı. Sonra 2008'den sonra İstanbul'a geliyor ve e, İstanbul'da Çağdaş sanatla ve dersler veriyor. Boğaziçi, Sabancı ve Bilgi Üniversitesi'nde ve hala Bilgi Üniversitesi'nde medya e, iletişim bölümünde derslere devam ediyor. E, belki de birçoğumuzu alsın Radikal'deki köşesinden de artık tanıyoruz. Hı hı. Orada bir e, güncel sanat kafası isimli bir e, köşesi var. Belki ondan da bahsederiz vaktimiz Tabii. olursa. Hı hı. E, 2012'de de bir ödül alıyorsun. Türkiye'deki hı hı. ilk e, güncel sanat ödülü sanırım. Ee, yanlış söylemeyeyim ee, Full Art Prize, full art prize evet. ee, Ve aynı yıl Spot üretim fonu deste Desteğini alıyorsun ve e, o zamandan beri de birçok sergide Çağdaş Sanat işinde, Güncel Sanat işinde seni izliyoruz ve takip ediyoruz. Şu anda da yine başında söylediğimiz gibi Rampa İstanbul'da karanlık Kütüphane isimli bir işin var. Ee, hmm. Gezmek isteyenler için hala 11 gün var. Ee, evet, 24 Mayıs'ta <gülüyor> evet. kapanıyor. Gezmiş olanlar da belki meraklarını giderirler bu programla birlikte. Ee, Özgür Mumcu güzel bir sergi aslında yazmış. Sergiye gidenler oradan edinebilirler broşürü. Bizi İskenderi Üniversitesi'nin e, Kütüphanesi ...hatırlatarak başlıyor ve hani kimin yaktığını dair e, farazi şeyleri aktarıyor. Yani hani belli olmayan şeyler ama en nihayetinde iktidarın yakmış olduğunu söylüyor. Sen bize Karanlık Kütüphane'nin öyküsünü ve içeriğini e, anlatabilir misin, paylaşabilir misin? Tabii. Karanlık Kütüphane aslında uzun zamandır devam eden bir proje. 2006 yılında başlamıştım. Ben e, öğrenciyken Chicago'da yaptığım bir video ile başladı. Daha sonra 2009 yılında İstanbul Bienal'ine davet edildim. Ve orada o videonun bir gazete versiyonunu yaptım. Yani şöyle aslında videodan bahsetmek gerekirse video bir öykü anlatıyor kurgu bir öykü. 1980 yılında kaçırılıp bir kütüphaneye kapatılan insanların hikayesi. Hı hı. Bir grup insan kaçırılıyor belli olmayan bir örgüt adı yok. Ee, ve onları bir kütüphaneye kapatıyorlar ve her gün bir konu veriyorlar bu insanlara. Bugün bu konuyu araştıracaksınız bugün şu konuyu araştıracaksınız diye ve ne bulurlarsa siliyorlar. Aslında bir anlamda tarihi değiştiriyorlar. Evet. Ee, bu şeyi, bu öyküyü ben 2009 Bienalinde bir gazete haberi olarak tasarlamıştım. Ve o günde tam 12 Eylül'e denk geliyordu Biennial'in açılışı. Ve benim için de öyle bir simgesel anlamı vardı bu hikayenin. O günkü Radikal Gazetesi ve Hürriyet Deyli biz bunu haber olarak basmıştık. Sanki böyle bir şey olmuş gibi. Hı -hı. Şimdi e, bugüne gelirsek 2014 yılında tekrar bu işi aslında canlandırmamın sebebi de biraz gündemle çok yakından ilişkili olması. Benim işlerim hep böyle. Gündemle bir, birebir şey şeyle paralel olarak ilerliyor. Dolayısıyla yani o kadar bu sergi yazarırken o kadar çok işte yasaklar Twitter yasaklandı, YouTube yasaklandı sürekli böyle bir gündemin içindeyiz. Ve e, ne yapabilirim diye düşünürken aklıma böyle bir yasaklı kitaplar kütüphanesi kurmak Hı -hı. geldi. Ve Türkiye'de bugüne kadar yasaklanmış kitaplardan oluşan bir, bir seçkiden oluşan daha doğrusu bir kütüphane kurduk ser, sergide. Hı hı. 400 kadar kitap var içinde ve işte Atatürk döneminde yasaklanan kitaplardan tut. 60'larda yasaklanan, 70'lerde yasaklanan, 80 döneminde zaten binlerce evet. var. Bütün bunlardan oluşan bir seçki içinde farklı ideolojilerden, farklı zamanlardan, farklı sebeplerle yayınlanmış pek çok hı hı. kitap var. Şimdi de bundan oluşuyor sergi yani aslında şu anda olmasının sebebi daha çok bu gündemle olan bağlantısı tabi. ...hani sergi de içinde aslında bir ironiyi barındırıyor... ...yani ben hani girdim yasaklı kitaplarla karşı karşıyayım... ...hani bugün yasaklı olmasa da... ...ama bir yandan da o kitaplara dokunabiliyorum... ...alıp okuyabiliyorum, açabiliyorum... ...yani hani döneminde yasaklı ama şimdi aslında... ...erişebilirliğiyle de belki hani böyle ben o an orada bir... ...tekrar düşündüm yani o yasaklı zihniyetini... ...ve şimdi erişebilir olmayı... ...ki çok yakın bir süre önce Ahmet Çık'ın kitabı için... ...yine bomba denmişti zaten... ...yani hani birebir de yaşıyoruz... ...ne kadar internet yasaklarıyla karşı karşıya da olsak... Ee... Peki yani e, belki yöntem olarak da biraz konuşabiliriz. Hani içeriği destekleyen. Çünkü farklı farklı şekilde video görüyoruz. E, hani sen bahsedersin hı hı. ondan. Yani evet e, aslında şöyle. Yani kitap ben ekran olarak bakıyorum meseleye. Yani ister kitap ekranı. Kitabı da bir ekran gibi hı hı. düşünebiliriz. Yani kitap olabilir işte bu. internet olabilir. Yani televizyon, gazete farklı mecralarda. Yani sadece bir mecradan diğerine... Atlıyor ve evet. şu anda biz onun daha çok internet üzerinden bir versiyonunu yaşıyoruz. Dolayısıyla yani evet bir dönem o kitaplar şeydi yani bir dönem yasaklıydı. Hı -hı. Belki şu anda değil şu anda onlara dokunabiliyoruz. On sene sonra ne olacağını hiç bilmiyoruz tabii. Yani sadece biraz konjonktüre göre zihniyet ne kadar değişse de aslında olanı yine kitabı olduğunu görüyoruz. Hı -hı. Böyle bir tarafı var. Ama diğer yandan bu serginin bir tarafı daha var. Onun da altını biraz çizmek istiyorum. Bir... Yani ...medyaya da ufak bir dokundurması olan bir şey sergi. Çünkü e, bu hikaye çok absürt bir hikaye benim anlattığım videoda. İşte bu 12 kişinin kaçırılması, bir kütüphaneye kapatılması. bir Biraz aslında bu hikayenin inandırıcılığı ve kafamızdaki gerçeklik... ...yani ne kadar bunu gerçek olarak kabul ediyoruz... ...veya bu, bu tip hikayeler aslında yurt dışında ne kadar... ...özellikle batı medyasında nasıl satıyor e, gibi bir tarafı da var çünkü e, kafamızda oluşan bir gerçeklik algısını da yaratıyor medya e, aslında bu tip hikayeleri üst üste kullanarak üst üste bindirerek ve o zaman hani belli ülkelere belli coğrafyaları işte belli kimliklere dair fosilleşmiş bir Hı -hı. E, temsiliyet kalıbı oluşuyor e, dolayısıyla yani bu hani bu hikaye biz e, video izleyenler göreceklerdir ya da belki daha önce izleyenler biliyorlardır hani bir noktada hikaye kırılıp ...benim ve ana karakter arasındaki... ...bir tartışmaya dönüyor. Evet. O da biz aslında bu hikayenin yurt dışında... ...ne kadar Hı -hı. inandırıcı olup olmayacağı... ...ve medyanın yurt dışındaki insanların... ...buna ne kadar inanıp inanmayacağı üzerine... ...konuşmaya başlıyoruz. Hani tabii ki böyle bir durum tespiti yapıyor bu sergi. Evet, bu durum bu. Hı -hı. Ama bir yandan da bu acaba nasıl bir gerçeklik... ...algısı yaratıyor? Ee, veya bu nasıl kırılabilir, kırılamaz mı? Yani bu, bu sadece bir kurbanlaştırma hikayesinin de... ...ötesinde bir şeyi Hı -hı. var. Onu da altını çizmek istiyorum. Tespiti var. Ya da ben onu yapmaya çalışıyorum hani tespit demeyelim. Ee, yöntem olarak gelince tabii ben daha çok video ve performans yapıyorum. Hı hı. Ee, ama işte bir yandan da kendim de daha önce gazeteci olarak çalışmanın verdiği bir disiplin ve aslında bu, bu alanı da bilmem dolayısıyla e, şeyi de kullanıyorum yani ara sıra yazılı... E, mecraları ve bu sergide o gösterdiğim gazete işleri e, aslında hani fark, o, da, o da farklı bir şeyi e, disiplini biraz ben böyle bir atmosfer yaratmak istedim hı hı. sanki hem o kütüphaneyi yeniden canlandırır gibi ama an, bugünü de yansıtan e, gö, yani görsel olarak da aynı zamanda çekiciliği olan bir kütüphane tasarımı yaratmak istedim. Hı hı. Yani kütüphanedeki mi? objede aslında böyle yani ben itiraf etmeliyim bir an böyle şey dedim yani gerçek olabilir mi acaba ya da gerçek sanırım ben yanılıyorum hani gerçek olmadığını düşünmüştüm diye bir süre bir yanılgıya düştüm sonra hatta <gülüyor> yanında kuzenim var ve sak ve baksak mı falan dedi yani gerçek <gülüyor> mi diye. Bir yandan orada işte bir obje görüyoruz. O obje tekrar aslında bizi düşünmeye sevk ediyor. Yani o gerçekçilik sorgusunu yaptırıyor esasında. Hı hı. Ee, evet yani o tabii bir yandan hani, o, obje ve gazete haberleri o gerçekçi yani onun ne kadar gerçek olduğunu hı. seni öyle düşünmeye sevk ederken. Diğer yandan videoda geçen o konuşma çünkü konuşma bir yanda İngilizceden evet. tüm şey kayıyor bir tartışmaya dönüyor falan. Kurgu ve gerçek arasında diyorum ben bütün işlerimi. Hı hı. Ee, tamamen izleyicinin kafasındaki gerçeklik algısına, yani biraz onu sorgulatmaya yönelik. Yani hı hı. Benim işte gerçek diyebileceğimiz bu olay. Acaba ne kadar inanıyoruz ya da buna inanmamızı sağlayan sebepler ne? İşte medya bunlardan bir tanesi. Evet. O kadar çok benzer hikaye görüyoruz ki artık içselleştiriyoruz bir noktada ve... Hı hı. Yani bir, bir, bir sonrakini belki çok sorgulamıyoruz. Evet. Ben o yüzden biraz daha absürtleştirmeye çalışıyorum. Bütün yaptığım işlerde böyle aslında. Hı hı. Yani şey de bundan önceki işim ters köşe ya da dönüşüm muhteşem olacak projelerinde de benzer bir durum var. Hı hı. Aslında hani bahsetmişken e, bir şarkı dinleyeceğiz. Belki sen anons etmek istersin ve o şarkının bağlantılı olduğu işten de bahsederek ya da öncesine sonrasında sana bırakıyorum. Tamam onu. tabii. E, şimdi... Fuat Ergin, e, müzisyen Fuat Ergin ve benim sanatçı arkadaşım Joseph Erçevik Amadoyla 2012 yılında yaptığımız Karar Bizim adlı bir şarkıyı dinleyeceğiz. E, birazcık anlatayım istersen. 2012'de Dönüşüm Muhteşem Olacak adlı bir performans yapmıştık Joseph'le birlikte. Ve bu ta, gezi olaylarından 10 ay kadar önceydi. Yani Taksim meydanda daha kazılar Hı -hı. başlamamışken, vurulmamışken ilk darbe ve biz o dönemde düşünüyorduk ne yapım yani burası ne olacak gerçekten ne, bir şey olacak ama kimse bilmiyordu ya hani evet. AVM mi olacak ne olacak ağaçlar kesilecek mi kesilmeyecek mi ve araştırırken olası projelere baktık ee, ve önerilen öneriler neler arasında gerçekten çok absürt şeyde fikirler vardı dolayısıyla biz de acaba ya buna nasıl oynayabiliriz derken aklımıza bir böyle bir fikir geldi ve 3P diye hayali bir şey yaptık proje. 3P piramit, Partenon ve Palmira işte Mısır'ın piramitleri, Yunanistan'ın Partenosu, Partenonu ve e, Suriye'nin Palmira antik şehirlerinden işte e, hepsini sırayla getirip taksim meydanında dikme işte ya da 99 yılına kiralamayı anlatıyor ve işte performanstaki bir karakter bir mimar bunu gerçekmiş gibi anlatıyor. Hem komşularımıza işte o dönem Türkiye'nin dış politikası komşularımıza yardım. Hem Arap bağrı hem de işte Türkiye'ye artması beklenen Arap turist potansiyeli. Bütün bunları hicveden bir performansdı aslında. Bir piramitlerin getirilmesi Taksim'e bayağı bir şey yaratmıştı o dönemde de fikir olarak ilgi görmüştü. Performans sonu, sonu için Fuat'la beraber bir şarkı yazdık. Karar bizim. Ee, aslında bütün performansı özetliyor ama gündeme de çoğu sonradan evet. cuk diye oturdu ve gezide çok çalındı bu şarkı. Hala da güncelliğini koruyor. Dün e, proje iptaliyle ilgili bir karar çıktı tekrar. Evet, ee. evet doğru. İstersen şimdi şarkıyı dinleyelim evet. <gülüyor> sonra devam ederiz. Evet, iyi dinlemeler. Kent İstanbul makyajı akar Gökdelenler çıban gibi çıkar iltihap şehrin her yerine sızar Tedavi çılgınlığa dümen kırar Dönme dolaplara tarla başı Domatesin çürüğü, tadı sası Disney'ler gibi patlar gözü kaşı Tepeden inme bakış açınız şaşır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 Taksim Pasifik'e tahrir talan, aç gözü zihnlere boş bir alan. Al eline zaptla uzaktan kumanda Krizdeki komşuya yardım edelim, Keops piramidini taksime getirin, Akropolis'i çamlıcaya dikelim. Küresel kentleşme böyle olur ciyelim. Rakı balık, Parthenon şiş bak amaç yedi tepeyi. Markalamak karmaşık değildir, güncel sanat imza ışıl, Joseph Fuat.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 Merhabalar, Açık Radyo dinleyicileri, ...Işıl Eri sohbetimize devam ediyoruz. Karanlık Kütüphaneden bahsettik. Ee, aslında e, yani bahsettiğimiz işler hep güncelledi bir yandan bağlantılı olan şeylerdi. Belki buradan senin radikaldeki köşene geçiş yapabiliriz. Yani orada bir süredir bir e, köşen var. Pazartesi günleri sanırım. Evet, her pazartesi. Evet, bize biraz bahseder misin onda? E, Tabi, bir buçuk yıl oldu yaklaşık. Güncel Sanat Kafası köşenin adı ve e, aslında tamamen şöyle oldu. Ben özellikle etrafımdan duyduğum yani kendi yakın çevremden, annem babamdan, arkadaşlarımdan, güncel sanata aşina olmayan insanlardan duydum. Ya bu ne, bu anlamıyoruz sorusundan, çok basit bir sorudan yola çıkarak var olan işleri nasıl daha basit, daha yılın gazete okuyucusuna, nasıl anlatırım ve hem de bunu gündemle nasıl bağdaştırabilirim gibi bir sorudan yola çıkarak köşeyi tasarladım. Köşede yani zamanla tabii yavaş yavaş oturdu, hala da oturuyor belki. Her hafta aslında gündemde olan bir olaydan yola çıkarak işte bu ayakkabı kutusu da olabiliyor, kızlı erkekli meselesi de olabiliyor e veya bu hafta biraz 1 Mayıs'tı... E, aslında sanatın da gündemdeki olaylardan çok bağımsız olmadığını, güncel sanatta uğraşan sanatçıların çoğunun sosyal meselelerle birebir işler, paralel işler yaptığını ama sadece farklı bir anlatım dili kullandıklarını açıklamaya çalışan bir köşe soru cevaptan oluşuyor. Zaten doğası gereği de biraz daha böyle şeye yakın, konuşma diline yakın. Yani hem bu güncel sanatı tabii ki açıklamak hem de onun da kapalı dilini birazcık <Gülüyor> bu, çok sık görülebilen bir durum. Biraz daha kapalı, anlaşılmaz evet. bulunabiliyor. Hem de biraz bunu kırmak amacıyla yaptığım bir şeydi, bir köşeydi. Bayağı da aslında okuyuculardan şey Bir de bir Twitter'ı mı var yoksa sen kendi evet. Twitter'ın üzerinden mi? Ee, sanat Kafası diye bir Sanat hesabı. Kafası diye evet. bir accountum Evet, et evet. sanat kafası. Oradan Hı -hı. da takip edebilir isteyenler. Ee, geliyor yani evet enteresan bir biçimde. Mesela bu hafta bir fizikçi bir soru yazdı. Onu düşünüyorum nasıl cevaplayacağımı. <gülüyor> Bilim ve sanat. <gülüyor> Yani aslında bir yandan da şey oluyor. Belki sanat alanında özellikle de güncel sanat anlamında yazınsal bir şeyler de üretiliyor. Yani hani işte izleyiciye... Sanatçının paylaştığı bunu paylaştığı insanların Belki onun üzerine düşünmesini de Yollarını açan bir şey de oluyor Ve sen bunları birçok insanla paylaşıyorsun Böyle olunca e, Sergiye gidenler orada senin e, 2012 yılında mı gerçekleşmişti Aynı çatı altında 8 tane e, Performansın hı. Ve videonun bir araya geldiği Bir kitap var e, hı hı. eğer bitmediyse Orada vardı hafta sonu hala hı hı. birkaç evet. tane Biraz ondan bahsedebilir misin Bir de neden böyle bir bir araya toplayıp Bir kitap çıkarma ihtiyacı duyduğunla ilgili belki. Hı -hı. Evet 2010 aslında çok yeni bir kitap değil ama Hı -hı. Yani benim için çok önemliydi bütün işlerin derlenip toparlanması açısından. Evet benim 2006 ve 2010 yılları arasında yaptığım 8 tane proje var o kitapta. Ve bu işte işleri her birini açıklayarak hem anlatıyor hem de gö görme fırsatı sağlıyor bir Hı -hı. anlamda. Çünkü tabii her zaman her işi sergilemek gibi bir şansınız olmuyor açıkçası. Hem de kitap daha kalıcı bir, onlar için kalıcı bir şey yaratıyor yani Hı -hı. Bir, bir ortam yaratıyor. Evet. Kitabı şimdi yani bir süre Robinson Crusoe. Ben bunu bir, bir bursla yaptım açıkçası. British Council'un e, o dönemde belli, belli sanatçılara verdiği bir bursla destekle, e, destekledik kitabın basımını. Dolayısıyla satmıyoruz, dağıtılıyor. Hı hı. Şu anda sergiye gidenler de alabilirler oradan. E, yani bence zaten çoğu sanatçının yaptığı bir şey. Yani. Sadece ben de değilim hani böyle hı hı. bir şey olmasın. Ama önemli bir kalıcılık açısından evet. önemli. Evet Hı -hı. işlerin bu şekilde görülmesi Hı -hı. Ee, Belki hani böyle bir beş dakika kadar bir süremiz var ee, Yakınlarda e, senin işlerini görülebilecek yerler Aslında Almanya'da var Türkiye'de değil şu an sanırım ee, Hı -hı. Ondan biraz bahsedebilir misin? Tabi işte demin şarkısını din evet. dinlediğimiz dönüşüm muhteşem olacak Bu performansta biz bütün ekipçe aslında Almanya'ya gidiyoruz Bir tiyatro festivaline Hı -hı. Ee, Yani bu bir tabi biz bunu performans olarak tasarladık ama sonuçta sahnede ol. ...olan bir iş. Dolayısıyla yani tiyatro festivali de... ...bize çok yabancı bir şey olmayacak... ...alan olmayacak. Orada Mannheim'de... ...düzenlenen tiyatro dervelt ...festivaline gidiyoruz. 26 ve 27... ...Mayıs'ta Mannheim'de oynayacağız oyunu. <Gülüyor> Mannheim'de da yoğun bir Türk... ...nüfusu var. Dolayısıyla insanlar şu an... ...Twitter'den yazıyorlar bize <Gülüyor> ne zaman geliyorsunuz... ...Sevim Gözay var. O biraz daha tabii öne çıkan popüler bir isim... <Gülüyor> ...olduğu için de... ...Fuat var, Fuat Ergin. Bütün ekipçe gidiyoruz... Almanya'da olacağız ondan sonra yani ben zaten önümüzdeki hafta Londra'ya gidiyorum oradan gidip geleceğim Almanya'ya. Londra'da da Delfina Foundation adlı bir kurumun desteklediği bir aslında residency. Hı hı. Yani bu da bir, bir anlamda bir iki aylık bir araştırma bursu gibi düşünebiliriz bunu. Hı hı. Orada yeni projem için bir araştırma fırsatı veriyor bana Delfina. O süreçte de birazcık hem Londra'da network yapıp orada, orada neler oluyor, neler bitiyor... ...biraz onlara bakıp hem de işte kendim araştırmalarıma devam hı hı. edeceğim. Yani bir şey var sanırım yeni proje fikri... ...onunla ilgili zaten hali hazırda bir araştırma olacak zannediyorum. Evet, evet. Bir süre sonra da burada bizlerle buluşacak <gülüyor> o zaman. <gülüyor> evet, inşallah. Yani biraz daha uzun soluklu bir proje bilmiyorum ama... ...evet, Londra'da onun araştırmasını yapacağım. Sonra zaten buraya geliyorum. İşte okul, Hı -hı. <gülüyor> <derslerle> <gülüyor> okul ve dersler hocalık kariyerime <gülüyor> devam edeceğim. Ee, peki... Aslında yavaş yavaş sona geliyoruz. Belki Karanlık Kütüphane'ye bir daha bir geçiş yapıp tekrar hatırlatıp anabiliriz. Rampa İstanbul'da. 24 Mayıs'a kadar hala Karanlık Kütüphane. Bize tekrar böyle bir birkaç cümleyle hatırlatarak Karanlık Kütüphane'yi kapatalım. Bence önemli tam da böyle haberleri her okuduğumuzda öfkemizin arttığı, darlandığımız bir zamanda e, güzel bir gönderme yapıyor. Çünkü teşekkür ederiz sanırım bu arada. Ya, e, karanlık Kütüphane için ederim. de programa da geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Evet bugün aslında Radikal'de bir yazı çıktı. Çok hoşuma evet. gitti. Şey diyor bitiyordu. Hani Karanlık Canlı Kütüphane gidin yasaklı kitaplara bakın ve yasaklanmadan birkaç tane tweet atın diye atabildiğiniz kadar tweet atın diye yani doğru hani evet. o, o kadar tweetlerin artık mozaiklendiği bir dönemde. Ee, ve neyin ne olduğunu muğlaklaştığı bir dönemde aslında. Gidip gerçekten onlara kitaplara bakmak, biraz hatırlamak, bugünle bağdaştırmak güzel bir deneyim olacaktır diyorum. Evet, ee, teşekkür ediyoruz. Tekrar e, Işıl'a ee, gelecek, gelecek hafta Sanat Hayat programı tekrar sizlerle olacak. Konuğumuz Osman Köker olacak. Ee, görüşmek üzere, iyi akşamlar. O